Bismihi Sübhaneh. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuhu ebeden daima. Aziz Sıddık kardeşlerim. Sizin bayramlarınızı tekrar ve tekrar tebrik ediyoruz. Gayet ehemmiyetli iki meseleyi sizlere zekâbetinize itimaden, Risale-i Nur'da müteferrikan parçaları bulunmalarına binaen, gayet muhtasar konuşacağım. Birincisi, Risale-i Nur'un hakiki ve hakikatli bir şakirdi bulunan, ve Kur'an-ı Mu'cizül Beyan'ın kâtibi, bu defa yazdığı mektupta, haddimden bin derece ziyade hüsnü ü zannına istinaden bir hakikat soruyor. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin gayet ehemmiyetli ve kutsî vazifesini ve hilafet-i nübüvvetin de gayet ulvi vazifelerinden bir vazifesini, benim adi şahsımda, üstadı noktasından bir cilvesini gördüğünden, bana o hilafet-i maneviyenin bir mazharı nazarıyla bakmak istiyor. Evvela bâkî bir hakikat, fani şahsiyetler üstüne bina edilmez. Edilse, hakikata zulümdür. Her cihetle kemalde ve devamda bulunan bir vazife, çürümeye ve çürütülmeye maruz ve müptela şahsiyetlerle bağlanmaz, bağlansa vazifeye ehemmiyetli zarardır. Risale-i Nur'un tezahürü, yalnız tercümanının fikriyle veyahut onun ihtiyacı manevi lisanıyla Kur'an'dan gelmiş, Yalnız o tercümanın istidadına bakan feyizler değil, belki o tercümanın muhatapları ve ders-i Kur'an'da arkadaşları olan halis ve metin ve sadık zatların o feizleri ruhen istemeleri ve kabul ve tasdik ve tatbik etmeleri gibi çok cihetlerle o tercümanın istidadından çok ziyade o nurların zuhuruna medar oldukları gibi Risale-i nurun ve şakirtlerinin şahs-ı manevisinin hakikatını onlar teşkil ediyorlar. Tercümanının da içinde bir hissesi var. Eğer ihlâssızlıkla bozmazsa, bir takaddüm şerefi bulunabilir. Salisen, bu zaman cemaat zamanıdır. Ferdi şahısların dehası, ne kadar harika da olsalar, cemaatın şahs-ı manevisinden gelen dehasına karşı mağlup düşebilir. Onun için, o mübarek kardeşimin yazdığı gibi, âlem İslam'ı bir cihette tenvir edecek ve kutsî bir dehanın nurları olan bir vazife-i imaniye, çare zayıf, malup, hadsiz düşmanları ve onu ihanetle, hakaretle çürütmeye çalışan muannit hasımları bulunan bir şahsa yüklenmez, yüklense, o kusurlu şahıs ihanet darbeleriyle düşmanları tarafından sarsılsa, o yük düşer, dağılır. Rabia'n, eski zamandan beri çok zatlar, üstadını veya mürşidini veya muallimini veya reisini, kıymeti şahsiyelerinden çok ziyade hüsnü zannetmeleri, dersinden ve irşadından istifadeye vesile olması noktasında o pek fazla hüsnü zanlar bir derece kabul edilmiş. Hilaf-ı diye tenkit edilmezdi. Fakat şimdi Risale-i Nur şahiketlerine layık bir üstada muvafık ulvi mertebe ve fazileti biçare kusurlu bu şahsımda kabul ettikleri sebebiyle gayret ve şevkleriyle çalışmaları bu noktada haddimden ziyade hüsnü zanları kabul edebilir. Fakat Risale-i Nur'un şahsı manevisinin malı olarak elimde bulunuyor diye bilmek gerektir. Fakat başta zındıklar ve ehli dalalet ve ehli siyaset ve ehli gaflet hatta safi kalp ehli diyanet şahsa fazla ehemmiyet verdikleri cihetinde haksızlar o şahsı çürütmekle hakikatlara darbe vurmak ve o nurlara benim gibi bir biçareyi maden zannederek bütün kuvvetleriyle beni çürütüp o nurları söndürmeye ve safi kalpleri de inandırmaya çalışıyorlar. Ez cümle, ikinci meselede bir hadise bu hakikati gösteriyor. İkinci mesele Bayramın ikinci gününde, teneffüs için kırlara çıktığım zaman, ehemmiyetli bir memur tarafından, beş ile kanunsuz bir taarruza maruz kaldım. Cenab-ı Hak rahmet ve keremiyle, belime başıma yüklenen Risale-i Nur ve ruhuma ve kalbime yüklenen şakirtlerinin haysiyet ve izzet ve rahatlarını muhafaza için, fevkalade bir tahammül ve sabır ihsan eyledi. Yoksa, bir plan neticesinde beni hiddete getirip, Risale-i Nur'un, bahusuz âyet Kübra'nın fütuhatına karşı bir perde çekmek olduğu tahakkuk etti. Sakın, sakın hiç kederlenmeyiniz, merak etmeyiniz, hem telaş etmeyiniz, hem bana acımayınız. Şeksiz şüphesiz inayeti ilahiye perde altında bizi muhafaza etmekle Asa entekrahu şey en huve hayrun lekum ayetine mazhar etsin. Onların o planları da yine akim kaldı. Fakat bu vilayette doğrudan doğruya büyük bir makamdan kuvvet alıp şahsımla uğraşanlar var. Eğer mümkün olsa buranın havasıyla hiç imtizaç edemediğim cihetini vesile edip münasip bir yere naklime Denizli mahkemesini ve Ankara temyiz mahkemelerini vasıta yapıp çalışmak lazım geliyor. Ben kendim yapamadığım için, benden, bana daha ziyade alakadar Denizli dostları teşebbüs etseler iyi olur. Hiç olmazsa oranın hapsine, bir daha bahane ile beni alsınlar. Sayit Nursi Bismi'-i Sübhane Aziz Sıddık, sebatkar Muhlis kardeşlerim Hem maddi hem manevi, hem nefsim, hem benimle temas edenler gayet ehemmiyetli, benden sual ediyorlar ki, neden herkese muhalif olarak, hiç kimsenin yapmadığı gibi, sana yardım edecek çok ehemmiyetli kuvvetlere bakmıyorsun, istina gösteriyorsun ve herkes, müştak ve talip olduğu ve Risale-i Nur'un intişarına, fütuhatına çok hizmet edeceğine, o Risale-i Nur şakirtlerinin hasları müttefik oldukları ve senden kabul ettikleri büyük makamları kabul etmiyorsun, şiddetle çekiniyorsun. El cevap. Bu zamanda ehl-i iman öyle bir hakikata muhtaçtırlar ki, kainatta hiçbir şeye alet ve tabi ve basamak olamaz ve hiçbir garaz ve maksat onu kirletemez ve hiçbir şüphe ve felsefe onu mağlup edemez bir tarzda iman hakikatlarını ders versin. Umum ehl-i imanın bin seneden beri teraküm etmiş dalaletlerin hücumuna karşı imanları muhafaza edilsin. İşte bu nokta içindir ki, dahili ve harici yardımcılara ve ehemmiyetli kuvvetlerine Risale-i Nur ehemmiyet vermiyor, onları arayıp tabi olmuyor. Ta avamı ı ehli imanın nazarında hayat-ı dünyeviyenin bazı gayelerine basamak olmasın ve doğrudan doğruya hayat-ı başka hiçbir şey alet olmadığından fevkalade kuvveti ve hakikati hücum eden şüpheleri ve tereddütleri izale eylesin. Ama manevi ve makbul ve zararsız ve bütün ehlakikatın istedikleri nurani makamlar ve uhrevi rütbelerden, halis kardeşlerimizden hüsnuzanla verilen ve iklasınıza zarar gelmediği halde eğer kabul etsen, reddedilmeyecek derecede senetler, hüccetler bulunduğu halde, sen değil tevazu ve mahviyetle, belki şiddet ve hiddetle ve o makamı sana veren kardeşlerinin hatırını kırmakla o rütbelerden ve makamlardan kaçıyorsun. El cevap nasıl ki ehli hamiyet bir insan dostların hayatını kurtarmak için kendini feda eder öyle de ehli imanın hayat-ı ebediyelerini tehlikeli düşmanlardan muhafaza etmek için lüzum olsa hem lüzum var kendim değil yalnız layık olmadığım o makamları belki hakiki hayat-ı ebediyenin makamlarını dahi feda etmeye Risale-i Nur'dan aldığım dersi şefkat cihetiyle terk ederim evet her vakit Hususan bu zamanda ve bilhas sa zararetten gelen gafleti umumiyede ve siyaset ve felsefenin galebesinde ve enaniyet ve hotfuruşluğun heyecanlı asrında büyük makamlar her şeyi kendine tabi ve basamak yapar. Hatta dünyevi makamlar için dahi mukaddesatını alet yapar. Manevi makamlar olsa daha ziyade alet eder. Umumun nazarında kendini muhafaza etmek ve o makamlara kendini yakıştırmak için bazı kutsi hizmetlerini ve hakikatları basamak ve vesile yapıyor diye itam altında kalıp neşrettiği hakikatlar da hiterettütler ile revaciz edilener şahsa makama faydası bir ise revaçsızlıkla umuma zararı bindir Elhasıl, hakikat hakikati ihlas benim için şanu u şerefe ve maddi ve manevi rütbelere vesile olabilen şeylerden beni men ediyor hizmet-i nuriyeye gerçi büyük zarar olur fakat kemiyet keyfiyete nispeten ehemmiyetsiz olduğundan, halis bir hadim olarak, hakikatı ı ihlas ile her şeyin fevkinde hakaiki imaniyeyi on adama ders vermek, büyük bir kutbiyetle binler adamı irşad etmekten daha ehemmiyetli görüyorum. Çünkü o on adam, tam o hakikatı her şeyin fevkinde gördüklerinden sebat edip, o çekirdekler hükmünde olan kalpleri birer ağaç olabilirler. Fakat o binler adam, Dünyadan ve felsefeden gelen şüpheler ve vesveseler ile o kutbun derslerini hususi makamından ve hususi hissiyatından geliyor nazarıyla bakıp mağlup olarak dağıtılabilirler diye hizmetkarlığı makamatlara tercih ediyorum. Hatta bu defa bana beş vecihle kanunsuz bayramda düşmanlarımın planıyla bana ihanet eden o malum adama şimdilik bir bela gelmesin diye telaş ettim. Çünkü mesele şaşalandığı için, Doğrudan doğruya avamınas bana makam verip, harika bir keramet sayabilirler diye dedim. Ya Rabbi, bunu ıslah et veya cezasını ver, fakat böyle kerametvari bir surette olmasın. Bu münasebetle bir şeyi beyan edeceğim, şöyle ki. Bu defa mahkemeden bana teslim olunan talebelerin mektupları içinde, çok imzalar üstünde bulunan bir mektup gördüm. Belki layıkaya girmiş, Risale-i Nur'un şakitlerinin maişet cihetindeki bereketine, ve bazıların tokatlarına dairdi. Burada aynen Kastamonu'daki tokat yiyenler gibi şüphe kalmamış. Beş adam aynen burada da tokat yediler. Sait Nursi İstanbul'da komünistler aleyhindeki hadiseyi gören Risale-i Nur talebelerinin mektubundan bir parça. Bismihi Sübhaneh! Aziz kardeşlerim! Lehul vel minne! Dün, Nur'un manevi bir fütühatı.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 Bu cemiyetin, binler lira maddi, milyonlar lira da manevi zararı oldu. Ey nurcular! Şimdi maddi imkan hasıl olmuyor diye üzülmeyiniz. Nurun fütuhatı geniş bir sahada devam ediyor. Külli bir muvaffakiyet hasıl oluyor. Hâza min fadl-ı Rabbî. Bismihi Subhaneh. Aziz Sıddık kardeşlerim. Birkaç aydan beri, aleyhime çevrilen desiseleri meydana çıktı.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 Çoktan beri beklediğimiz bu hadise de inayeti ilahiye ile hafif geçti. Umum kardeşlerime birer birer selam ve dua ediyoruz. Sayit Nursi